136. Mektup Bu mektup yine Molla Muhammed Sıddık'a yazılmıştır. İşleri sonraya bırakmanın ve maksada kavuşmak için çalışmayı geciktirmenin zararlı olduğu bildirilmektedir. Mektubunuzu getiren yolcu, Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde geldiği için Ramazan-ı Şerif'ten sonra cevap yazabildik. Hani Hanan'ın ve Hacı Abdullah'ın cevapları da birlikte gönderildi. Dikkatli okuyunuz. Son olarak askere gidişiniz bu fakire uygun görülmedi. Buna sebep ne oldu? Heriş Allahu Teala'nın dilemesiyle olur. Hak Teala size her gün geçinecek kadar rızık ihsan ediyordu. Bunu düşünmeliydiniz. Bu nimete şükrederek kendi işinizi ele almalıydınız. Bugünkü rızkı ilerideki günlerin rızkı için vesile etmeliydiniz. Bunun sonu gelmez. Çok ilerisini düşünmek bu yolda küfür sayılır. Ödünç almaktan kurtulmanız için Hacı Gani'nin bir yol gösterip göstermeyeceği bilinmiyor. Bunda şüpheniz varsa Hacı Gani'ye açıkça yazınız. O da size açıkça cevap yazar. Sağlam söz verirse bu niyette gidersiniz. Fakat bugünün işini yarına bırakmanın ve geciktirmenin ilacı ne olabilir? Ne yapacaksanız yapın. Fırsat zaman ganimettir. 137. mektup bu mektup Efganistanlı Hacı Hıdır'a yazılmıştır. Namaz kılmak şerefinin yüksekliğini bildirmektedir ki bunun nihayeti yetiştiren büyükler anlayabilir. Kıymetli mektubunuz geldi. İçindekiler anlaşıldı. İbadetlerden zevk duymak ve bunların yapılmasının güç gelmemek Allahu Teala'nın en büyük nimetlerindendir. Ele namazın tadını doymak nihayeti yetişmeyenlere nasip olmaz. Ele farz namazların tadını almak. Ancak onlara mahsustur. Çünkü nihayete yaklaşanlara nafile namazların tadını tattırırlar. Nihayette ise yalnız farz namazlarının tadı duyulur. Nafile namazlar zevksiz olup farzlarını kılmak büyük kar ve kazanç sayılır. Farisi'nin dediği gibi bu iş büyük nimettir. Acaba kime verirler? Nafile namaz farz ve vacipten ziyade başka namazlar demektir. Beş vakit namazın sünnetleri ve diğer vacip olmayan namazlar hep nafiledir. Müekket olan ve olmayan bütün sünnetler nafiledir. Namazların hepsinde hazır olan lezzetten nefse bir pay yoktur. İnsan bu tadı duyarken nefsi inlemekte, feryat etmektedir. Ya Rabbi bu ne büyük bir rütbedir. Arabinin dediği gibi nimete kavuşanlara afiyet olsun. Bizim gibi ruhları hasta olanların bu sözleri duyması da büyük bir nimettir. İyi biliniz ki dünyada namazın rotubesinin derecesi, ahirette Allahu Teala'yı görmenin yüksekliği gibidir. Dünyada insanın Allahu Teala'ya en yakın bulunduğu zaman namaz kıldığı zamandır. Ahirette en yakın olduğu zaman da ruyet, yani Allahu Teala'yı gördüğü zamandır. Dünyadaki bütün ibadetler insanı namaz kılabilecek bir hale getirmek içindir. Asıl maksat namaz kılmaktır. Saadet-i ebediyeye ve sonsuz nimetlere kavuşmanızı dilerim. 138. mektup. Bu mektup Şeyh Bahtine Serhandiye yazılmıştır. Ancak dünyayı kötülemekte ve dünyayı düşkün olanlardan kaçınmayı bildirmektedir. Akıllı oğlum, Allahu Teala'nın sevmediği bu dünyanın arkasında koşmadır. Gönlünü hep Allahu Teala'ya bağlamak sermayesini elden kaçırmamalıdır. Ne sattığını ve buna karşılık neyi aldığını düşünmelidir. Dünyayı ele geçirmek için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahu Teala'yı bırakmak alçaklık ve ahmaklıktır. Dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır, tersidir. İkisinin sevgisi bir kalpte toplanmaz, ikisi bir araya getirilemez. Arabiyenin dediği gibi, din ve dünya bir araya gelirse güzel olmaz. Bu iki zıttan dilediğini seç ve seçtiğine karşılık kendini sat, feda et. Ahiret azabı sonsuzdur. Dünyada olanlar çok azdır. Allahu Teala dünyayı sevmez, ahireti sever. Sonunda kalınından ve çocuklarından ayrılacaksın. Bunların idaresini Allahu Teala'ya bırak. Bugün kendini ölmüş bilmelidir. Onların işlerini Allahu Teala'ya bırakmalıdır. Ve Enfal suresinin 28. ayetinde mealen mallarınız ve çocuklarınız sizlere kesin olarak düşmandır. Onlardan sakınınız buyuruldu. Bunu iyi anlayınız. Tavşan gibi gözlere açık uyku ne zamana kadar sürecek? Bir gün gelip uyanacaksın. Dünyaya düşkün olanlarla arkadaşlık etmek, onlarla görüşmek öldürücü zehirdir. Bu zehirle öldürülen kimse sonsuz olarak ölür. Aklı olana bir işaret yetişir demişlerdir. Bizse açıkça ve üzerine düşerek anlatıyoruz. Bunların yağlı tatlı yemekleri kalbin hastalığını artırır. Onlarla görüşmekten aslandan kaçar gibi hatta daha çok kaçmalıdır. Arsan insanın yalnızca canını alır. Bu da ahirette faydalı olur. Dünyaya düşkün olanlarla beraber olmaksa insanı sonsuz felakete ve zarara sürükler. Onlarla konuşmaktan, onların lokmalarını yemekten ve onları sevmekten ve onları görmekten sakınmalıdır. Sahih olan hadisi şerifte, Zengine zenginliği için alçaklık gösterinin dininin üçte ikisi gider buyuruldu. Onlara karşı yapılan bu alçalmalar ve yaltaklanmalar onların malları ve makamları için midir yoksa değil midir? İyi düşünmek lazımdır. Malları mevkileri için olduğunda hiç şüphe yoktur. Bunun sonu da dinin üçte ikisinin gitmesidir. Artık Müslümanlık nerede, kurtuluş nerede? Yağlı lokmaların ve uygunsuz kimselerle düşüp kalkmanın bu yavrunun kalbine vaazları dinlemeye ve nasihatleri düşünmeye yer bırakmadığını bildiğim için hafif sözlerle yumuşak kelimelerle uyanmayacağını biliyorum. Sakın, onların sohbetinden sakın, onları görmekten sakın. Allahu Teala yardımcın olsun. Allahu Teala bizi ve sizi razı olmadığı, beğenmediği şeylerden kurtarsın. Miraç Gecesi. Gözleri Allahu Teala'dan ayrılmadı diyerek övülen insanların efendisi hürmetine dualarımızı kabul buyursun. 139. mektup Bu mektup Cafer Bey Tahani'ye yazılmıştır. Ehlullah'a dil uzatan saygısızları, gözle, yazıyla kötülemek caiz olduğu bildirilmektedir. Okşayıcı mektubunuzu okumakta şereflendik. Allahu Teala size selamet versin. Fikirlerin halini araştırıyorsunuz. Yakınlığı, uzaklığı hep bir tutuyorsunuz. Saygılı kardeşim, Kureyş kafirleri uğursuzluklarının, aşağılıklarının, taşkınlıklarının arttığı zamanda Müslümanları çekiştirici, kötüleyici şeyler uydururlardı. Peygamberimiz İslam şairlerinden birkaçına kafirleri kötülemelerini emir buyurdu. O şairlerden beri Resulullah'ın önünde minbere çıktı. Herkese karşı kafirleri kötüleyen şiirleri okudu. O server, bu kafirlerin kötülüğünü açığa vurdukça ruh Kudüs bununla beraberdir buyurdu. İnsanların kötülemesi, inceltmesi aşkın nimetlerindendir. Ya Rabbi, peygamberlerin efendisi hürmetine bizleri onlardan eyle. 140. Mektup Bu mektup Muhammed Masumi Kabili'ye yazılmıştır. Sevenlerin sıkıntılara, üzüntülere dayanmaları lazım geldiğini bildirmektedir. Fakirleri seven kardeşim, kalbinde sevgi taşıyanların sıkıntı ve üzüntü çekmeleri lazımdır. Dervişi seçenlerin dertlere, sıkıntılara alışması lazımdır. Paris'inin dediği gibi, seni sevmek dert ve gam tatmak içindir. Yoksa rahat ettirecek şeyler çoktur. Sevgili, sevenin çok üzülmesini ister. Böylece kendinden başkasından büsbütün soğumasını, kesilmesini bekler. Sevenin rahatlığı, rahatsızlığındadır. Aşka en tatlı gelen şey, sevgili için yanmaktır. Sükunet bulması çırpınmaktadır. Rahatı, yararlı olmaktadır. Bu yolda istirahat aramak, kendini sıkıntıya atmaktır. Bütün varlığını sevgiliye vermek, Ondan gelen her şeyi seve seve kapmak, acısını, ekşisini, kaşları çatmadan almak lazımdır. Aşk içinde yaşamak böyle olur. Elinizden geldiği kadar böyle olunuz. Yoksa gevşeklik hasıl olur. Sizin çalışmanız iyiydi. Bunun daha da artmasını beklerken verdi. Fakat üzülmeyin. Eğer kendinizi bu duraklamadan kurtarırsanız eskisinden daha iyi olur. Sizi bu dağınıklığa sürükleyen şeylerin toplanmanıza da sebep olacaklarını biliniz. Böylece çalışmalarınızı artırınız ve selam.